Yeah. ce căste Kainat. Bugün 17 Ekim Çarşamba. Yıl 2012, ay 10, gün 291. Hızır 165. 1433 Hicri Zilhice 2, 1428 Rumi Ekim 4. Günün tarihi. 163 yıl önce bugün 17 Ekim 1849'da günümüzde polonezleri ve mazurkaları da çok beğenilen 8 yaşında ilk konserini veren Polonyalı Piyanist Frédéric Chopin, piyanist ve besteci Frédéric Chopin öldü. Yemek Lisesi gün 291. Semizotu, tepsi böreği, salata, meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi takvim. kes Açık Radyo Burası 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete programı haftanın üçüncü programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet Four Tops grubuyla açılışımızı yaptık. Reach Out I'll Be There, Motown diye adlandırılan Sada'nın popüler müzikteki çok önemli bir müzik akımının en ünlü gruplarından bir tanesi Motown Rock şirketi çevresinde toplanmışlardı. Çok uzun 40 yıllık bir serüveni oldu bu müziğin. Onların en önemli temsilcilerinden biri Four Tops ve onların da bariton solistlerinden Levi's Tubbs bugün 2008'de bugün hayata veda etmişti 1936 doğumlu Ve e, bu Forteopsun aynı zamanda e, e, çeşitli e, bütün şarkılarında birçok bir performansında yer aldığı gibi aynı zamanda oyunculukta yaptı Little Shop of Horrors ve Mother Brain gibi filmlerde de. E, Daha doğrusu Captain N, The Game Master gibi filmlerde de çeşitli rollerde yer almış. Ses sanatçısı olarak, yani seslendirme e, müzisyeni olarak yer almış. Ve, e, Marvin Gaye de rivayet olunur ki, e, Motown Plug şirketinin çevresinde toplanan e, gruptan e, Marvin Gaye de e, benim kendi sesimde bulunmayan, Büyük bir güce o sahipti demiş onun sesinde onu duyuyordum demiş ona da biz günaydın demiş olduk bu şekilde. Tarihte bugün neler olduğuna da bakacak olursak Albert Einstein'ın Nazi Almanya'sından kaçıp Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmesi 1933'te bugün doğrusu epey bir e, dünya adına kazanç sağlanmış oldu söylenebilir bu hamleyle 1961'de Cezayirli protestocular kimilerine göre 400'e yakını Paris Polisi tarafından Nazi işbirlikçisi Maurice Papon'un da polis müdürü olarak hamleleriyle ııı e, e, öldürüldü ve hatta sen nehrine atıldığı biliniyor 1961'de bu olay. 1979'da da Madre Teresa, Teresa Ana Nobel Barış ödülüne layık görülmüş. Yoksullar ve e, kimsesizler için yardımda bulunduğu Ana gerekçesiyle 1994'te de Rus gazetecisi Dmitri Holodov silahlı kuvvetler içindeki yolsuzlukları araştırırken öldürülmüş, katledilmiş. O da onun yıl dönümü 1994'te parlak. Şey, Yıl dönümlerine baktığımız zaman çok parlak bir geçmiş ortaya çıkmıyor tablo. Bunun için de özür dilememiz gerekmiyor herhalde ama Böyle bir şey. Son olarak da şey verelim. 1998 yılında Cesi'de Nijer deltası üzerinde Nijerya'da bir petrol boru hattı patlamış ve 1200 köylü merhaba olmuş patlamış bir kısmı onların e, e, petrol toplama e, mücadelesi verirken yapmışlar. Öyle bir durumdan bahsedebiliriz. Evet günün haberlerine geçeceğiz. Şimdi en ilginç haberimiz tabii şey bize bol bol gelen uyarılar vardı ya çeşitli hem dinleyicilerimizden hem dostlarımızdan, akrabalarımızdan, destekçilerimizden ne oluyor bu gazetelerde çıkan haberler diye. Biz de pencerede bakılmasın en iyi şey olabileceğini söylüyorduk. Yani gazetelerde İngiliz bilim adamlarına göre küresel ısınma durdu. 16 yıldır olmuyor şeklindeki haberle ilgili ne düşünüyorsunuz soruları vardı. Bugün cevabı gelmiş. Dün vermiştik zaten. Bundan sonra dört mevsim son ilkbahar olacak. Ve dünyada düz zaten aşağı yukarı 15-16 beri ve sürekli bu tip haberlere de maruz kalacağız demiştik evet ama bunun kaynağı cevabı, bile olmayan haberleri bunun evet, cevabı, cevabı gelmiş bugün NOAA diye kısaltılan NOAA diye kısaltılan bir şey var Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en önemli e, iklimle e, ilgilenen hava durumlarıyla ilgilenen kuruluşlarından biri iklim veri merkezinden son rapor var. Toplamışlar, çarpmışlar, bölmüşler, aritmetikten çıkartmışlar ki, geçen ay, içinden geçtiğimiz geçen ay, Eylül 2012, yeryüzünün 4,5 milyar yıllık tarihinde, bilinen tarihindeki Kayıtların yapıldığından bu yana en sıcak Eylül ayı olarak kayıtlara geçmiş. Bu arada Levent Kurnaz'ın bir yazısı vardı Yeşil Gazete'de. Burada da bugünlerde en yüksek sıcaklıkların ortalamasının 18 ile 19 derece olduğunu, yani ortalamadan 7-8 derece fazla olduğundan bahsediyor. İçinde bulunduğumuz Ekim ayı içerisinde. Evet, bu, bu da Ekim'le ilgili. Evet, programcılarımızdan Levent Kurnaz da... Bu tespiti yapmış. Yani bu 2000 yalnız rekor kırılmamış. Bunu da söyleyeyim. 2005'teki rekorla tarihteki en sıcak Eylül rekoruyla eşit denk gelmiş. Egele etmiş rekoru. Hmm. Yani 16 yıldan beri değil ama en azından <gülüyor> 7 yıldan beri gittikçe en sıcak noktaya ulaştığımızı kesin olarak rakamlar ortaya koyuyor ama David Rose, Daily Mail gibi gazetelerdeki asparagasçılar ve iklim inkarcıları böyle söylemeyi uygun buluyorlar herhalde. David Rose'un kaynak olarak gösterdiği Met Office'te yani İngiliz Devlet Metrolisi Kurumu bu konuda bir rapor yayınlamadıklarını hatta ellerindeki verilerin de Rose'un yani NTV, MSNBC gibi internet sitelerinde yayınlanan haberin asıl kaynağı olan David Rose'un yazısında çıkardığı sonuçlarda örtüşmediğini yazmaktaymış. O zaman bu gazetecinin yaptığı yukarıdaki çizgiye göre yani bir çizgi vermiş leventkurnazyeşilgazete.org sitesinde bir tablo vermiş. Bu tabloya göre e, ne şekilde görmemiz e, mümkün sorusuna da sadece gelişigüzel bir noktadan kendi seçtiği bir parça içerisinden bir fikir yürütmekten ibaret olduğunu söylüyor David Ruz'un yaptığını. Bunu da kabul anlıyorum. Her şey burada belli bir Kavrayış çerçevesi içine oturtmaya çalışıyorum ama kavrayamadığım bir nokta var. O da editörler, gazetenin editörü. Eskiden bir reklam vardı. Yöneticimiz uyuyor mu diye Hiz hocam reklamı vardı. Evet, yukarı çıkıp aşağı iniyordu kapıcı. <gülüyor> Sen de hatırlıyor musun? Hayır, mı? nostaljik olarak hatırlıyorum <gülüyor> nostaljik. Ben. Evet. İşte Burada da editörlerimiz uyuyor mu diye bağırmak geçiyor içinden içinden insanın. Editörleriniz uyumuyor. Editörleriniz reklam alıyor. Petrol şirketleri ve otomobil şirketlerinden gelen reklamlar alıyor editörleriniz açıkçası. Ama hiç yakıştıramadım bunu şimdi editörlere. Yani gazetecilik böyle bir şey midir? Can, sana soruyorum. Ben bilmiyorum. Yani Daily Mail'in gazeteciliğinin ne şekilde olduğunu bilmiyorum ama bu haberin kaynağındaki verilerin doğru olmadığını... Kaynan tarafından onaylandığını Kaynan tarafından doğru olmadığını söylendiğini MTV MSNBC'nin de bu konuda bir haber yapması gerektiğini de yani bu tip Tonga'ya nasıl düştüklerini her sene bunu nasıl tekrarladıklarıyla alakalı bir haber yapmasını etik açıdan olumlu buluyorum ve yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Milliyet Gazetesi'nde de benden görüş aldılar sağ olsunlar fakat maalesef bugün maç dolayısıyla gene Taksim civarına Ve Mecidiyeköy civarına gazetelerin bir grubu gelmemiş olduğu için şey yapamıyoruz ama bu konudaki görüşleri ve naçizane görüşlerimi vermiştim. Hazır maç demişken 3-1 yenildiğimizde ya daha doğrusu Türkiye'nin yenildiğini de söylemiş olalım. Önümüzdeki Brezili Dünya Kupasında Brezilya'da gerçekleşecek Dünya Kupası'nda Türkiye'nin olmadığını da belirtmiş olalım. Yok. Hala matematiksel olarak e, David Rose matematiği kullanacak olursak geçerli olabilir. Nasıl? Bir yani? e, finallere gitme umudu mucizelere kaldı diyor. Diğer bütün maçlarını dışarıda ve içerideki bütün maçlarını kazanırsa belki bir Şans doğa bileceğini söylüyorlar ama Brezilya bizden ancak Alex gider şeklinde de yorumlar yapıldığı görülüyor bazı gazetelerde. Bunu da söylemişken 4 maçta 3 puan alan bir takımın böyle bir başarıyı beklemesi gerçekten David Rose matematik gibi bir şey olur galiba. Evet, evet böyle. Yani küresel ısınma 16 yıl önce durdu haberleri doğru değil miş zaten öyle doğru olmadığını biliyorduk sevgili dinleyiciler, NTV, MSNBC başta olmak üzere pek çok yerde görmüştük. Gerçi okurlarda zaten okur yorumlarında da açıkça pencereden dışarı bakıp görünen köy kılavuz istemez, istemez diyen mesela Boray'ın yorumunu görmüştük dün. Böyle bir Eylül ve Ekim ayı görmedim. Beş, mevsim normallerinin üzerinde gidiyor şu an ve devam ediyor diyor demişti. Kesinlikle ciddiye alınmamalı diyen de bir başka yorumcu da günlük hayatta zaten bir şeylerin ters gittiği fark <gülüyor> ediliyor demiş. NTV yeşil ekranla çıkmıştı bu haber değil mi? Yoksa e, ben karıştırıyorum. Bilmiyorum. Canım. Beni uyaran dostlarımız, akrabalarımız şey dediler. NTV'de gördük dediler. Yani yeşil ekranı olan NTV'de e, görmüşlerdi. Evet. Böyle bir şey. Vatan gazetesi de büyük bir şeyle Ya pek çok gazetede yer aldı. Şimdi onların tabi bu yeni haberi vermelerini bir de yani bu yeni rekor haberini rekorun egane edilmesi haberini vermelerini ve ondan sonra da bir çeşit özür dilemelerini bekliyoruz. Herhalde yaparlar değil mi? Devam edelim biz. En iyisi haberleri tarihte bugünü de yaptıktan sonra Ee, çok önemli bir haber olarak yani, abluka haberlerimiz var bugün. Büyük ölçüde aslında. Ee, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bitumen ya da kum petrolleri, kumul petrolleri diyebiliriz. Hem orada e, aktivistler, direnişçiler e, şeyle de okupa hareketiyle de birleştiler ve polise sivil mukavemet ediyorlar direniş. Gün geçtikçe daha Abluka, kalabalıklaşan. Polis ablukası da var orada. Burada. ve Büyük bir çok uluslu şirket TransCanada şirketi de orada illa bütün ağaçları falan keserek yolu açıp ondan sonra da bu petrol boru hattını döşemeye çalışacak. Öncelikle onu büyük bir mücadele verilmekte olduğunu ona ilişkin filmler de var e, filmi gösteremeyiz tabii ama filmin sesini verebiliriz çok ilginç aslında ama hemen şeyden de bahsedelim Gazze'den de bir abluk haberi var Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze ve Batı Şeria'da başarılı liseli öğrencilere dağıtılan burslar kesilmiş çünkü İsrail'in Gazze'lilerin Batı Şeria ve İsrail içine seyahat etmelerini engelleyen uygulamadan sonra gelmiş bu İsrail ablukası altındaki Gazze'de de son iki yıl içinde arazi fiyatları iki katından fazla artış göstermiş. Oraya da bir herhalde şey yapacağız. Yatırım yapacağız, değil mi? Oradaki yatırımı şu şekilde yapabilirsiniz. Orada eğer bir tüneliniz varsa, yani Gazze'ye bu e, insanı yardımların geçirildiği tünellerden birini sahibiyseniz, yani paranız varsa yapabilirsiniz. Ama Zaten... büyük bir gelir dağılmanın arasındaki uçurum olduğundan bahsediyor Gazze'de toprağın grileşmeye baş, kahverengiden griye dön dönmeye başladığından bahsediliyor. Ekilen, ekilebilen alanların su yataklarına yakın olan yalanların, alanların çok e pahalı fiyatlardan alıcı bulduğundan bahsediliyor ama bir diğer taraftan da gün geçtikçe kabaran bir e alt sınıf e ekonomik açıdan zor durumda olan nüfustan da bahsediliyor. Gazde evet, içerisinde. Yoksurlular için durum iyi değil galiba. Ben de bunu son zamanlardaki <gülüyor> bazı haberlerden fark etmeye başlamıştım evet. zaten söyleyeyim. Yani Gazze'de bir de abluka etrafındaki yoksullar için durum daha kötüleşmeye başlamış durumda. Bir de yani Londra, Paris ya da New York'taki emlak fiyatları ile da yarışıyor olması ilginç tünel sahibi olmakta lazım. Ya insansız hava aracı gibi teknolojik araçlar geliştireceğiz ki ona ilişkin de haberlerimiz vardı ama galiba yer bulamayacağız bugün. Sizin. Mert'le birlikte geliştirmekte olduğunuz yeni teknolojik cihazlar için de ben bir isimde buldum. Buradan açıklayayım mı? Buyurun. Yeni cihazın Mertcan 1. Mertcan 1. Nasıl? Beğendin mi ismi? Güzel. Bir prototip ismi için güzel. Ama ileride böyle Savaşan Şahin bomba atar kurbağa gibi isimlerde koyabilmemizin önüne geçmezsiniz umarım. Bakarız. Drone dediğiniz böyle predator olmalı Yaratık olmalı. Ee, Yırtıcı. Falan. Anka olmalı. Bunun gibi şeyler olmalı. Ama Mertcan ismi de güzel şimdi. Çiçek işte. atmayacağız şimdi. Yani <gülüyor> Silahdan bahsediyoruz. Evet. Blokaj haberlerine de devam edersek son blokaj haberi de İran'dan geliyor. Avrupa Birliği ülkeleri İran'a izlediği nükleer program dolayısıyla yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı ve böylece Nobel Barış Ödülünü ne kadar hak ettiğini de Bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Ama lütfen bu yeni, abluka, bu yeni yaptırımların içerisinde gıda ve ilaç gibi insani malzemelerin de olmadığı söyleniyor. Fakat Avrupa Birliği ile İran arasında bir ticaret yapmak isteyen iş adamlarının da doğrudan izin alması, başka bir türlü izin alması gerektiğinden bahsediyor. Yani yiyecek de dahil buna diyorsun. Yiyecek dahil değilmiş yiyecek dolaylı açıdan dahil olacakmış. Yapılan basın açıklamasında yiyeceğin dolaylı olmadığı söyleniyor ama gün geçtikçe artan bir dolar fiyatından bahsediliyor. İran İran'da içerisinde. zaten riyal e, dibe vurmuş vaziyette. İnsanlık dışı olarak nitelemiş İran bu kararı. Tamamen uluslararası mali sistemden tecrit edilerek ekonomik savaş açıldı. İran ekonomisi çok zor durumda. E, ve petrol gelirleri de e, düş, bu yılın başında Petrol üzerinden de ambargo devam edince İran akımısı çok zor durumda. Doğalgaz içinde ayrı bir ambargo vardı. Yani yılın ilk birkaç ayında bile %40'lara varmış artışlar zaten. Ağır mali yaptırımlar sebebiyle de petrol gelirleri bu yıl %45 düşmüş. Döviz darlığı var. Riyalde ciddi anlamda bir devaluasyon değer kaybı var. Böyle bir durumdayken e, gıda üzerine de fiyatların artmayacağını düşünmek e, çok e, mut tarafından, dolu tarafından bakmak olur bardağı galiba. Evet, yani evet çok e, endişe verici ve yani savaşı da e, gündeme getirebilecek bir durum gene. Evet yani bir yandan Suriye ile ilgili olarak da bu konuda şey yaparken biz mültecilerin bir yeni mülteci akımının da kapıda bekletilmekte olduğunu da zaten mültecilerin 14 bin insanın sınıra dayanmış olduğu da var. Yeni dışarı girmemiş olarak sınırda bekletiliyorlar var. İran'la da Her an bir mucize kabiliğinden zaten şimdiye kadar kurtulmuş olduğu dünyanın ve insanlığın yani nükleer savaşın bu sefer çıkabilme ihtimali de var. Yani bir küresel iklim değişikliği, bir iki nükleer savaş tehlikesi, Damokles'in kılıcı gibi tam tepemizde sallanıp durmakta. Biz bugün yine unuttuk savaş ve barış hakkındaki sözlerimizi e, her sefer Tekrarla yani yeni bir söz veriyoruz. Bu sefer bir atasözü verelim. Hazır konuda İran'dan açılmışken bugün bahsetmişken biz İran atasözü var. Aynadaki görüntünü beğenmiyorsan aynayı değil yüzünü kır." dermiş Pars atasözü. Bunu da söyledik. Ve bu şimdi dönelim aslında şeye asıl ablukaya asıl ablukaya dönelim polisin ablukaya ettiği ilginç bir e, hadise var yani dünyanın aslında gele, gelecekteki en önemli gelişmesinin muhtemelen bu doğa ekosiddi adlandırabileceğimiz eko, ekolojik soykırımı önlemek isteyen e, sıradan insanlarla halk e, mücadelesiyle Buradan son petrolün ve doğal kaynaklar dedikleri işte toprağın suyunun canının son damlasına kadar çıkıp Bütün karları elde etmek isteyen şirketler ve onun emrindeki hükümetler ve onların polisi arasında büyük bir mücadeleye doğru gitmeye başladı Bunun en ilginç örneklerinden biri de şu anda düpedüz bu Tarsand diye adlandırılan bitumen petrollerinin, kum petrollerinin çıkarılmasına karşı e, Abluka'da kurdu. Şirket bayağı harekete geçmiş TransCanada şirketi. <gülüyor> Fakat e, Ablukayı kırmakta da e, kampanyayı yürütenler Müthiş bir mücadele veriyorlar. Evet e, Kanada üzerinden çıkarılıyor bu petroller ve bu Kanada üzerinden petroller çıkarılıp berul, boru yollarıyla beraber e, Amerika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri üzerinden Körfez'e doğru geliyor. E, Meksika Körfez'ine doğru geliyor ve bu e, petrollerin döşenmesi sırasında büyük daha, daha gelmiyor oluyor. tabii gelecek geleceğiz <gülüyor> petrol çünkü... boru attı döşemmedi obama yolları sonra için evet, döş evet. Döş e, bu döşemeden önce yani boruları döşemeden önce yolları açmak için büyük bir katlı girişiliyor ve bu büyük bir katlı yağma girişilirken de e, çok muazzam oranlarda ormanlık arazi Tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. İnsanlar da Amerika Birleşik Devletleri'nden ve dünyadan gelen insanlar da bu petrol boru hattının üzerinden yer, geç, geçtiği yerlerdeki ormanlarda e, ağaçların üzerinde yaşamaya başladılar. Bir sivil itaatsizlik örneği olarak ağaçların üzerinde yaşamaya başladılar ve polis tarafından şu anda ablukaya alınmış durumdalar. Ve bu polis tarafından ablukaya alınmasına polise eşlik eden de bu e, Tarsant kumul petrollerinin, Ee, üstleniciliğini yapan firmaların yetkilileri de var. Bunu da belirtelim. Evet. Tar Sands Blockade diye adlandırılıyor. Ee, ve ağaçların üstünde oturuyorlar. İşte şimdi de tava, tava tencere çalıp e, vurmalılarla yaptık, kendi yaptıkları müziklerin eşliğinde çektikleri son derece başarılı bir video filmin sesi, sesini dinlemekteyiz. Ve dört kaç haftadan beri, dördüncü haftasına girdi Winsborough'da, Teksas'ta. Yani şimdi bu şöyle oldu. Geçen yıl Temmuz ayında işte 350.org ve Bill McKibben ve arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen ne kadar önemli ismi varsa James Hansen'dan Gus Spade'e kadar yani akademisyenler, iklim bilimciler, oyuncular, Kızılderili reisleri Hepsi beraber büyük bir direniş gösterdiler. Kendilerini gözaltına aldırdılar. Ama bunu yüz binlerce dilekçe gönderdiler şeye. Ve sonuç olarak da bunu engellediler. Fakat şimdi seçimden sonraya kaldı. Dün akşam da tartışma vardı. Başkan adayları arasında nasıl geçtiğini bilmiyoruz fakat kendi aralarında da anlaşmışlar zaten dışarıdan. Ama şu sonra anda yollarda yapılıyor için. galiba. Evet. Şey yollar yapılıyor. Evet. Bu yollar yapılırken hukuk... de ormanlar havaya uçuruluyor. Ve Türkiye'den de çok parlak örneklerini tırnak içinde parlak tabii ironik olarak söylemeye çalışıyorum. Acele kamulaştırma kararı alınmasıyla beraber kendi arazilerinde kendileri direnişçi durumuna düşüyor insanlar. Ve izinsiz kendi arazilerine girmekten, mülkiyet hakkını ihlalden de gözaltına alınabiliyorlar. Daryl Hannah oyuncu zaten buna katılmıştı. Ve bir büyük anneyle ile beraber iş makinelerinin, ağaç kesme makinelerinin önüne de durmuş ve gözaltına alınmışlardı. Devam ediyor. Ve 50 yeni destekçi de ablukayı kırmışlar ve taze Yiyecek içecek getirmişler o... ağaçların üzerindeki yaşayan direnişçilere. Çünkü bir acil durum çağrısı vardı. Bu acil durum çağrısına göre e, aktivistlerin içerisinden bir kişinin bütün yiyeceğinin ve e, içeceğinin bittiğinden e, bunun içinde dışarı çıkıp bu içecekleri yiyecekleri alabilmesi için Polisten ricada bulunuyordu aktivistler. Polis de bütün söyleyeceğiniz bu mu deyip suratlarını kapatıyorlardı aynı şekilde evet, telefonu. Hiçbir şekilde yani temas kurmuyorlar ve aç, aç ve susuz bırakmaya çalışıyorlar. Temas ama. kurdukları zaman işkenceye varan boyutlarda insanları gözaltına alıyor çünkü. Oradaki şerif daha doğrusu polisten daha ziyade şerifler. Ee, ve dün e, bu e, ablukayı 50 kişi Ee, polislerin hem arasından hem etrafından üstünden altından her tarafından girerek kırmışlar ve gene gözaltına alınarak e, da olsa bu insanlara bu ağaçların üzerinde ağaçların kesilmesini engellemek için yaşayan insanlara da e, gıda ve su yardımında da bulunmuşlar. Bunu da haberi e, dün geldi. Evet, kendileri direnişçiler. Oh. Hayatlarının en e, şu ana kadarki en önemli e, Zaferini kazanmış olduklarını bu ablukayı kırarak ağaçların tepeye kimisi 20-25 metre büyüklüğünde ağaçların tepesinde tünemiş vaziyette. Kadın erkek böyle genç insanlar var. Ve Türkiye'de de çok iyi bildiğimiz aslında sık sık yeni örneklerini de gördüğümüz şey var, kanuni kanun değişiklikleri yapılmış mesela yeni bir kanunu da genişletmişler protestoculara karşı strategic lawsuit against public participation diye bir şey yani e, kamusal böyle eylemlere katılma konusundaki e, stratejik dava açma e, slap diye de e, yani tokat anlamına gelebilecek slap kelimesiyle de kısaltılıyor böyle bir protestoculara sizi tutuklarız ha diyorlar. Onlar da demişler ki yani tutuklanabiliriz. Daha da kötü şeyler başımıza gelebilir. Ama bu petrol boru hattını durdurmak hayattaki en önemli şeydir. Bu s Türkçe muadili gösteri ve yürüyüş kanunlarına muhalefet mi oluyor? Ee, gibi. Evet. Benzer, evet. Evet, böyle olağanüstü hal yasaları uygulanıyor. Ee, ve hatta James Hanson'ın da söylediği bir şey vardı, benzetmesi vardı. Onu da burada tekrarlayalım. Bu dünyanın en kirli e, karbon bombasının füyesini oluşturuyor diyor e, şey. Kumul petrolleri. E, hayır bu boru, hattı. boru hattının füye e, olarak benzetme yapıyor. Yani bunu bir kere tutuşturdu mu borudan petrol geçmeye başladı mı ondan sonra artık e, küresel ısınmanın ...durdurulabilir bir şey olmaktan... Yani ...önlenebilir bir şey olmaktan... ...tamamen çıkmasından korkuluyor. Ve şey demiş... ...Tom Weiss diye de bir... ...Transkan adının... ...kumul patrolleri, petrol boru hattına karşı çıkan... ...öyle bir zaman gelir ki... ...biz çocuklarımızın geleceği için... ...baş kaldırmak durumunda kalırız... ...ve yer yalnız çocuklarımızın değil... ...yeryüzündeki tüm hayat için bir duruş sergilemek zorunda kalırız. O zaman da şimdi geldi işte demiş trans, e, Tom Weiss diye. Müthiş fotoğraflar, videolar var. Trans Tar Sands Blockade'den bakabilirsiniz. Bir son dakika haberi var. Bu konuyla da yakından alakalı olması lazım. E, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan seçimlerde e, ABD Yeşiller Partisi adayı Jill Stein ve e, Sherry Honkala'nın E, yaptıkları sivil itaatsizlik eylemi nedeniyle e, Türkiye saatleriyle saat 1'de e, gözaltına alındığından bahsediliyor. Durukan Dudun'un Yeşil Gazetenokt.org sitesinde verdiği habere göre e, Stein ve Honkala Stein Stein ve Honkala e, bu e, Obama ve Romney'nin televizyon e, karşılıklı olarak birbirlerine girdikleri bu şey show programlarının ikincisinin yapıldı binanın önünde basın açıklaması yapmak istemişler. Basın açıklamasını yaptıktan sonra da içeri girip konuşmak istemişler. Fakat polis engel olmuş ve gözaltına alınmış olduklarından bahsediliyor. Evet Yeşiller Partisi de oldukça önemli bir çıkış yaptı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu haberleri takip etmesin için ve sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete, Açık Radyo, Açık Gazete. Devam ediyor. Bizim de e, o konudaki yayınımız devam ediyor. E, arka planda duymakta olduğumuz yani şimdi başladığımız ve devam etmekte olan e, müzikte bu e, şeyle, eylemle ilgili olarak Amerika'nın e, tarihinde görülmüş önemli eylemlerden biri sayılıyor. Daha şimdiden <gülüyor> 4 haftasıdır devam etmekte olan Winsborough'da, Texas'taki Ağaçların üzerinde devam eden eylem Polisin ablukasını da kırmış Devam ediyor Ve e, iki mahkemeden de Acele durdurulması kararları Alınmış bunların ama e, Sivil itaatsizlik eylemi Devam ediyor Transkanada bir an önce Bu şeyi tamamlamak istiyor Buruhattını tamamlamak istiyor Haftalardır bazı bölgelerde Durdurmuş vaziyette çünkü Bu konudaki hukuki durum da bütün ayrıntılı olarak tartışması devam ediyor ve bayağı polisin de Taser gibi çok sert maddeler şeyler de kullandığı göz yaşartıcı gaz değil sadece ayrıca elektro şok aletleri de kullandığı belirtiliyor. Fakat direniyorlar aslında ve Bill McKibben bu konunun Washington Post'ta bir e-mail ile kendisinin görüşlerini almışlar. Bu konunun en büyük takipçisi Bill McKibben 350.org'un da kurucularından eylemi yapıyor. Şunu söylemiş. Yani e, bu barışçı ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik aktivistin e, alet kutusundaki araçlardan sadece bir tanesidir. Ve çok kullanırsan da, her zaman kullanırsan da sıkıcı hale gelir. Ama işte tam böyle bir an için tasarlanmıştır. Yani duvara sıkıştırılmışken ve gerçekten muazzam güçler... ...senin de mantıklı herhangi bir sözüne... ...kulak tıkıyorlarsa... ...dinlemeyi reddediyorlarsa... ...ve sadece ne olursa olsun... ...itmeye... ...devam ediyorlarsa... ...o zaman bunu kullanırsın demişler. Ayrıca... ...New York Times'ın eski muhabiri... ...ve büro şefi... ...Ortadoğu'da da... ...bütün savaşları da kapsayan... Şimdi de Truth Digde yazan Pulitzer ödüllü Chris Hedges de şunu yazıyor: Keystone, bu boru hattı aslında şirketlerin yönetimindeki devletin aşırı sömürme, bütün her şeyi sömürüp yok etme sürecinin son, Everything'e ait bir. Parça. Yani şöyle de bilgiler vermiş yani bu aşırı sömürü mekanizmasının son aşamasına girmesine ilginç olarak eğer biterse bu Kanadadan Texas kör Texas'taki Meksika körfezi kıyılarına o şeyden Alberta'daki madenlerden işte nedir petrol kuyularından diyeyim. Günde 1 milyon 100 bin varil e, rafine edilmemiş e, kum petrolü e, sıvısı, kum sıvısı, zift e, kumu sıvısı enjekte edecek diyor. Şimdi bu aslında bildiğimiz ham petrolle filan ilgisi olan bir şey değil diyor. Sentetik bir alaşım ya da bileşik. Çünkü yani bu Tarsand denen Tarsand oil denen şey kumdan çıkarılan petrol aslında doğal halinde katı halde bulunuyor. O zaman ölümcül bir takım toksik kimyasallarla karıştırılması gerekiyor. Ne olduğunu da asla kimsenin bilemediği çünkü ticari sır olarak saklanıyor. Yüzlerce maddeden bahsediliyor ama onlarla karıştırılıyor. Tıpkı bu fracking'deki gibi kaya kayakay gazındaki durum gibi ee, ve e, gaz doğal gaz da e, basılıyor ve böylece akışkan bir madde olması sağlanıyor bunun. Fakat e, ondan sonra da kaynatıyorlar bütün zifti o bitumen denen maddiyi fokur fokur kaynatıyorlar milyarlarca e, ton su kullanarak. Ve ondan sonra da bu kimyasallarla e, işlemden geçiriyorlar. Ve ondan sonra da e, petrol boru hattının ağzına yüksek çok yüksek basınçla enjekte ediyorlar, pompalıyorlar. Şimdi buradaki sorun şu, eğer herhangi bir patlama çatlama olursa, e, alttaki su kaynakları akifer deniyor onlara yeraltı su kaynakları tamamen e, anında kirlenmeye vuruyor. E, geri dönüşsüz halde. E, ve şimdi şöyle bir şey. E, bu boru hattı 2000 Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika'nın yüzeyindeki 2000 su yolunu nehir, göl filan oradan geçiyor, geçecek ve meşhur yani herkesin Amerika'da çok iyi bilinen Ogallala akiferinin ya yani Kızılderili adıyla eee Ogallala eee şu su, su kaynağının da üst, üstünden geçiyor. Onun için Kızılderili reisleri, yerliler de çok itiraz ediyorlar buna. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, sulama tarım sulamasında kullanılan şeyin üçte birinin kaynağı sadece bu akifermiş. Bu yeraltı kaynağıymış. Buradan da geçiyor. Ve o zaman da yani Chris Hedges şöyle yazmış bu son yazısında o zaman ne zaman şey olup olmayacağı değil soru şu demiş. Yani bu su kaynaklarını kirletecek mi kirletmeyecek mi değil ne zaman olacağı ve buna da şöyle bir örnek veriyor. TransCanada çok uluslu şirketinin Keystone 1 petrol boru hattı 2010'da yapılmış Kanada tarafında ilk e, 12 ay geçmişte e, yapılmasından operasyonun ilk 12 ayında kaç defa kaza olmuş biliyor musun? Akıtma, sızdırma 12 12 defa evet, evet. ayda 1 kazaya uğruyor. Çünkü zaten Bir de başka bir sonucu var. E, muazzam sera gazı. O kadar büyük sera gazı çıkmasına yol açıyor ki bu küresel ısınmaya yol açan yani dünyayı bir battaniye gibi örten sera gazı dediğimiz şeyleri bir sera'ya çeviren dünyayı sera Kumul, gazı. Kumul petrolünün çıkarılışı sırasından bahsediyorsunuz galiba. Evet. Çıkarılması sırasında. Ki bunun daha sonrası var. Fokur fokur kaynatılma süreci de var. Ve oranında bir mordora dön dönmesi bütün çıkarılan yerlerin. O da ayrı. Artık bir daha orada canlı hiçbir şey kalmıyor. Yani e, Filmlerini e, bütün dinleyicilerine e, Tarsens diye bakmalarını hararetle tavsiye ederim. Gördüklerinize inanamıyorsunuz bu zift petrollerinin çıkarılış yerlerine. Ama işte bütün bu çıkarılış süreci öylesine büyük sera gazı yaratıyor ki Zaten işte James Hansen da Karbon bombası gezegenin En büyük karbon bombasının Fitili olarak nitelemişti Ve diyor ki Eğer başarıyla bitirilirse Bu petrol boru hattı Ve o zaman Kanada'daki bu Zift kumullarının kullanımı İklim için oyunun sona ermesi anlamına gelecek demesinin sebebi de buydu işte Galiba zaten. her şey gene Meksika körfezi üzerinden bahsetmeye çalışıyorlar. Bir de bu denetim, bu boru hatlarının denetimi nasıl olacak? Yani şeyden hatırladığımız kadarıyla bu Meksika körfezi'nde Deep Horizon ee, de, sondajında yaşanan patlama sonucunda, daha doğrusu kaza sonucunda 160 bin litre ham petrolün bir anda denizin üzerinde denize karıştığından biliyoruz ve bunun denetim aşamasının ne şekilde gerçekleştiriyle alakalı da haberler okumuştuk. Yok artık zaten herhangi bir denetim kaza olmaması falan kaygısı yok. Yani dünya bitiyor. Onun da farkında şirketler. Yani Chris Hedges en azından bu kanaatte ve ben de büyük ölçüde paylaşıyorum doğrusunu istersen söylediklerinin. Ne olursa olsun diyor. Yani Obama... polisi de bayağı bekçi olarak kullanıyorlar. Şirketin korumaları, özel korumaları gibi. Amerika Birleşik Devletleri polisinin Trans Kanada'da bir çok uluslu Kanada adını taşıyan bir şirket. Hani Obama'nın Nobel ödülü vardı. Yani seçimlerde yaklaşıyor. O şimdi Ve... Avrupa Birliği aldı. Ondan sonraki Nobel Barış ödülü. Seçim, yani Obama'nın da çaresizliği apaçık görünüyor. İşte Yeşiller Partisi'nden başkan ve başkan adayı yardımcı adayının da tutuklanması haberini zaten sen biraz önce söyledin. Yani bugün Keystone, Excel yapımı ve etrafında dönen protestolar tarihçesinin en büyüğü yapıldı. Ama yani Türkiye'de de çok yakın örneklerini gördüğümüz bir olaycaer yani diyor slap gibi işte bütün böyle acele kamulaştırma kararları alınıyor ve gösteri yürüyüşlerinin de izne bağlanması filan gibi özel kanunlar çıkarılıyor ve bu işi bir an önce bitirmeye çalışıyorlar çok ufak bir şey ekledim Avrupa Birliği'nin Nobel alışından bahsettiniz buraya ek bir bilgi yapalım ee, Avrupa Birliği'nin Nobel'i almasız al, al, almadan önce galiba ya da o civarlarda bu Tören sırasında e, yeni bir karara daha imza attı. Tıpkı Obama'nın yaptığı gibi Obama'yı takip ederek e, 9 Ekim'de Avrupa Parlamentosu Sanayi Komitesi'nde gerçekleştirilen oylamada Avrupa Birliği ülkelerinin Kuzey Kutup bölgesinde fosil yakıt aramak üzere, e, kazı, üzere e, kazı yapması için getirilmesi istenen moratorium önerisi reddedilmiş Ee, yani gerçekten de söylediğim i̇şte gibi senin... Nobel'i falan filan gerek yokmuş ben kendime başka bir dayanak noktası bulmam lazımmış Demin senin senin demin sorduğun sorunun cevabını yine kendin de vermiş oldun evet. Obama e, ne kadar teslim olmuş direnemez durumdaysa bu e, enerji devlerine e, petrol şirketlerine Avrupa Birliği de öyle her ikisine de e, ödül dağıtıyorlar barış ödülü dağıtıyorlar Ve burada çok önemli olan şey, demokrasinin Amerika Birleşik Devletleri gibi demokrasisinin e, öncülüğüyle e, övünen bir ülkede sayısız hukuksuzluğun, bizzat hukuk yani kanunların değiştirilmesi yoluyla gidilmesi e, durumu. Aynı şekilde Türkiye'de de şimdi başladı. Pelin Cengiz yazmıştı. E, kentsel dönüşüme usul kule emsal olur diye geçen pazar günü taraf gazetesinde yani hukuksuzluğu hukuk, usulsüzlüğü usul, adaletsizliği adalet mekanizması haline dönüştüren sistemin kurbanlarının sayısı giderek artıyor ve hukuksal mekanizmaya hukuk mekanizmasına pabucunu ters giydirmeye çalışmak da operasyonların bir başka parçası diye yazmıştı. İstanbul'un tamamı yeni bir usul kule, yeni bir tarla başı olmak üzere. İşte Sulu Kule ve tarla başında toplumsal ve hukuksal tahribat devam ede dursun. Geçen hafta başında Ayvansaray, Balat, Eyüp ve Fener mahalleleriyle ilgili acele kamulaştırma kararı alınıyor. Ki burada e, İngilizcesini unuttum şimdi ama aynı şey uygulanıyor işte bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de Keystone'a yol açılsın diye. Acele kamulaştırma. Evet. Ve eee e, Mesela Fatih Belediyesi'nin hayata geçirmek istediği proje, burada yaşayan insanların itirazı üzerine İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından kamu yararı yok diye Haziran'da iptal edildi. Ama vurucu darbe diyor Cengiz, anayasayı da doğrudan ihlal ederek hukuki işleyişi devreden çıkaran ve acele kamulaştırma kararları alan Bakanlar Kurulu'ndan geldi. Bizzat Bakanlar Kurulu duruma vaziyet ediyor. Daha önce Sulu Kule ve Tarlabaşı için çıkarılan acele kamulaştırma kararı bu kez Fatih'teki bu dört mahalle için. Hayvansaray, Balat, Eyüp ve Fener ilgili çıkarıldı. Burada çok e, ilginç bir nokta var ki Daryl Hannah'nın ve oradaki arazi sahiplerinin de söyledikleri demokrasi navdan e, takip ettiğimiz şey Amerika'daki büyük bir paralellik arz ediyor. Aynı yöntemler kullanılıyor. Şöyle yani kamulaştırmayla. Bölgedeki mülkler sahiplerinin rızası olmadan yetkililerce belirlenen bedelle satın alınacak. Yani Mesela yani benim bir evim var ya da bir çiftliğim var e, satın almak istiyor, kamulaştırılmak isteniyor bu, kamulaştırılıp başka şirketlere verilecek bu benim evet, evim ne oluyor? Ya petrol bara atı geçilecek ya da petrol bara yeni binalar yapılacak. Ve bana bir para teklif ediliyor, ben bu parayı kabul etmemek gibi bir şeyim yok mu? Yok, opsiyonum yok. yok. Kabul etmek zorundayım. Evet. Bu şey e... yani özel mülkiyetin kalesi olarak bildiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'de de epey e, zamandan beri özel mülkiyetin korunduğu bir ülke olarak biliyorduk ama bu, bu kararı Türkiye'den bahsediyoruz ama değil mi? Yani evet. ya para parayı alırsın ya da zorla yıkarız evet. manasına gelen bu karar Türkiye'de gerçekleşecek İstanbul'da. Evet özellikle Sulukule ve ardından Tarla başında yaşanan hukuksuzluklarla uzun zamandır mücadele eden avukat e... Hilal Küvey'de Küley, acele kamulaştırma kararlarıyla insanları evlerinden ettikleri gibi kafalarına göre belirledikleri bedeli insanların eline tutuşturup yıkıma geçildiğini de söylüyor. Hilal Küvey'de de daha sonra bu konuyu da konuşma fırsatımız olacağını ümit ediyorum ben de. Yani sonuç olarak varlık vergisinin güncel bir modeli diyor tarihte de. Türkiye'de örneği olmadığı söylenemeyecek bir durum. Evet, ama kimin başına geleceği de belli olmayan bir süreç galiba. Yani Fatih'te oturanlar, tarla başında oturanlar, ondan sonra tekrardan Sulu oturanlar bundan önce böyleydi. Her an devlet kapınızı çalabilip bu parayı al ya da alma ama burası bizim artık diyebilecek noktaya gelebilir. Evet yani bir işte Sulu ile ilgili 3 dava var. Altyazı İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Ahim'de ve romanların Sulu Kule'de bölge dışına çıkarılmasıyla başlatılan proje üç ayrı kararla iptal edildi ama iç hukuk yolları da henüz tüketilmemiş olmasına rağmen Ahim başvuruları kabul etti. Türkiye'deki yargılama kararlarıyla ilgili önemli hususları da bildiriyorlar işte Ahim'e. Fakat şu ilginç yani Tarlabaşı ile ilgili olanlar gerçekten ibretlik. köyün anlattıkları 1942 yılında çıkarılan varlık vergisi yasasından aslında pek farkı yok diyor. O dönem ülkede yaşananlardan devlete rant aktarımı yapılmıştı. Bu kez Tarlabaşı projesiyle özel bir şirkete sermaye aktarımı yapılıyor. Özel şirketle yine kamulaştırma yapılmaması lazım. Beyoğlu Belediyesi ile GAP inşaatı arasında yapılan anlaşma. Şirketin karının yüzde kaç olacağını sorduk ama net bir cevap alamadık demiş. 3 bin konut var tarla, tarla başında, başında aynı şekilde acele kamulaştırma süreci evet, geçerli. Evet, i̇şte o. Ya devlet aracılık yapıyor o zaman bu tarafta evet. bir durum ortaya çıkıyor. 3 bin konut var diyor kentsel dönüşüm adı verilen bu sürece tabi olacak tarla başında. O zaman 3 bin konutla çarp ne kadar sermaye aktarımının büyüklüğü hakkında bir fikir sahibi olabilir çarparsak diyor ve şöyle bitirmiş yazısını Türkiye tarihi dokusu bozulmuş, insanları yerlerinden edilmiş ve şehir dışına sürülmüş, mahalleleri yerle bir edilmiş, hukuksuzluğun alenileştiği ve ardı ardına bütün kentleri birbirine benzetecek bir topyekün saldırıyla karşı karşıya diyor ki vay canına. Endişe deme, duymadan, vay canına demeden durmak mümkün değil. Evet. Çok kısa birkaç haberimiz daha var. Özeti isterseniz tamamlayalım. Vaktimiz kalmadı ama e, mültecilerin gelişi daha, daha çok sığınmacıların gelişi devam ediyor Suriye'den. 14 bin insanın sınırda beklediği ve Birleşmiş Milletler'in de bu rakamın Türkiye içerisindeki rakamın 250 binini bulacağından dair bazı açıklamaları vardı. E, bir yandan da çatışmalar devam ediyor Suriye içerisinde. Fakat bir diğer haberde Suriye içerisindeki Bir araya gelememiş olan muhaliflerin e, Ortak bir e, Liderlik çatısı altında bir araya gel, Gelmeye Gelecekleri kararını aldıkları söyleniyor e, Bir diğer taraftan da Beklendiği üzere Referandum Abdullah Gül tarafından e, iade edildi e, Gül'ün gerekçesi ise Maddi şartlar Ve uygun olmayan mevsim koşulları Olmuş Halbuki çok uygun. Değil mi? 16 yıldır zaten çok uygundu. Evet. Bundan sonra da zaten uygun olmaya devam edecek. Evet beklenen bu geri gönderme durumu olmuş. Referandum olmayacak yani. Bazı insanlar, pek çok insan rahatlamış olabilir. Evet esas olarak ana haberler bunlar. Bir de şeyi de söyleyelim. Libya'dan da maalesef. Libya ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni drone saldırıları düşündüğü haberi de geliyor. Evet. Biterek e... Amerika'nın müdahalesi artacak yolunda haberler var ve dronelarla Pakistan, Yemen ve e, Afganistan'da gerçekleştirilen bu saldırıların ardından Libya'da da militanlara karşı düzenlenecek olan operasyonların ya da militan şüphelisiyle öldürülmeye çalışılan insanların öldürülen insanların hikayelerini açık gazetede vermeye çalışacağız yine. Ee, evet. Şimdi kapatıyoruz. Bugün Can Tahun bil ikinci saat içinde bizimle olmayacak. Çünkü o bir takip de, haber takibine gidiyor. E, bugün e, Cezayi lokantasında 9.30'da başlayan bir etkinlik var. Konuşma var. Bu birinci Mercator İstanbul Politikalar Merkezi konuşmaları. Bunun e, başlığı da yeşile doğru. Türkiye'de sürdürülebilir ekonomi ekonomik büyüme için fırsatlar konusunda yani yenilenebilir enerji ve çevre dostu teknolojik yatırım fırsatlarına dikkat çekmek için bir konuşma bu. Cem Özdemir de Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisine uygun koşulların varlığının ülkenin yabancı petrol ve doğalgaz kaynaklarından bağımsızlaşma yolunda önemli bir fırsat olduğunu savunuyor. Kendisi Almanya Yeşiller Partisi eş başkanı ve Mercator İstanbul Politikalar Merkezi Mercator IPM kıdemli araştırmacısı ve bu konuşmayı Takiben, takip etmek üzere can gönderiyoruz. Kıdemli araştırmacılardan bir diğeri de bendeniz Ömer Madde'im. Bunu da buradan belirtelim. Takip ediyoruz. Bir, bugün bir başka basın toplantısı da var bu konuştuğumuz konularla ilgili. O da bu program ve Açık Yeşil bittikten sonra benim de katılacağım. Su hakkı anayasal güvence altına alınsın başlığıyla Taksim Hil Oteli'nde sıra serbilerde olacak. Orada da Melda Nur, Ufuk Uras, Osman Özgüven, Cengiz Aktar, Mehmet Bekaroğlu, Şenel Karakaş, Nuran Yüce'nin moderatörlüğünde Ben Deniz'in de katılacağı bir basın toplantısı var. Oraya da gideceğiz. Ama bugün de konuklarımız var son yarım saat içerisinde e... evet o da alternatif enerji konusunda Avrupa Birliği Türkiye Kültürler Arası Diyalog Müzeler hibe programı müzelerde yaşam becerileri eğitimi var oradan da konuklarımız gelip çocuklarla alternatif enerji temalı proje sonuçlandı Onunla ilgili London Science Museum'la Londra Bilim Müzesi'yle ortak yapılmış bir projenin nasıl gittiğini bizzat projenin yapım, yapımına da katılmış çocuklarla ve öğretmenlerle proje koordinatörü Sibel Çetingöz'le de konuşacağız. Son olarak bir hatırlatma daha yapıyorum. Yarın da gazeteci İsmail Saymaz'ı konuk ediyoruz. İsmail Saymaz'ın e, yarın çıkacak olan kitabı, iletişim yayınlarından çıkacak olan kitabı Polisin Eline Düşünce Sıfır tolerans kitabıyla beraber e, bu hem kitabını tartışacağız hem de bu kitabı araştırma aşamasında ne gibi olaylarla hangi davalarla e, karşılaştığını anlatacağız. Kitapta 35 dava alınıyor. Bunların arasında Festus Okey, e, Çayan Bir ben gibi olaylardan da bahsediliyor. E, evet. Yarın da İsmail Saymaz da bu kitabı üzerine ufak bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Açık Gazete Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Evet, bugün can yok. başka mi? şeyi takip etmeye gideceğim. Özdemir'in konuşmasını... Ha şeyde. Cezayir lokantasında bir Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik büyüme konusunu konuşacak. Evet, evet. Konuşacak. Onu takip etmeye, biz onu yolladık, biz baş başa e, tamam. e, kendi aramızda, kendi aramızda <gülüyor> konuşalım ama sessiz ortağımız Mert de var tabii tek evet, masada. Tamam. <gülüyor> evet, bugün e, aslında bu iki de ilginç gelişme vardı dün Yıldıray Uğur'da yazısında bahsetmiş. Yani biri Filipinler'de evet. e, bir Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile bir... Barış anlaşması gibi bir şey imzalanıp iç Savaş sona erdirilmiş oluyor galiba 40 yıl sonra. Bir evet. de Kolombiya'da devam ediyor. Oslo'da bu fark diye adlandırılan evet. Kolombiya'daki gerillalarla hem derimli Oslo'da hem de askeri Küba'da. Askeri kuvvetler şey, silahlı kuvvetler. Kolombiya Derimci Silahlı Kuvvetleri. Evet. Tamamçının var. Ad... Evet, evet, farkın o da hem Oslo'da sonra da belki Küba'da da devam edecek görüşmeler için bir araya geldikleri haberleri vardı. Biraz bunları Türkiye Bazı... şey, üzerinden okuyabilir miyiz? Nasıl yapalım? Evet, biraz özet git yani önemli gelişmeler ama biraz özet gitmekte fayda var. Aslında zaman olsa uzun uzun anlatmak isterdim. 2 Ki... Ülkenin de bu sorunu bu çatışmayı yaşadıkları tarih oldukça farklı bölgeler yapılar falan da farklı ama hep söylüyoruz bu farklılıklar karşılaştırma yapmaya engel olmadığı gibi oradaki tecrübeden başka çatışma örnekleri için yani ilham almak oradan bir ders çıkarmaya da engel değil. Dolayısıyla hay e, bu bu e, hangi özelliklere, ne tür özel durumlara sahipler sorusu e, bir bilgi olarak önemli. E, yoksa çatışmanın dinamikleri ve çözüm yolları e, çok karmaşık değil. Onları anlatabilirim. Gerçi Kolombiya biraz daha karmaşık. Karmaşık değil. Bizim e, Türkiye'deki Kürt sorunu, çatışmanın çözümü konusunda neresine bakmamız gerektiğini de e, vurgulayarak özetlemek gerekiyor. fayda var. Bu bir acayip bir giriş oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben de bu girişi hiç düşünmemiştim de çok da sevmedim. Neyse şöyle diyeyim. Şimdi e, bir defa Filipinler'deki sorun bizim burada Kürt sorunuyla, çatışmayla daha kolay kıyaslanabilir. Orada aşağı yukarı 40 yıldır 70'lerin başından beri süren bir silahlı mücadele var. Şimdiki İslami, Moro İslami Kurtuluş Cephesi daha radikal bir grup. Birkaç tane grup daha var. Ebu Sayyaf grubu. Ee, yine orada başka bir bölgede yani e, Filipinlerin güneyinde Müslümanların çoğunlukta olduğu güneyde e, bir başka bölgede silahlı mücadele yürütüyor. E, i̇lk başlarda e, şey Moro e, isla, e, Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne bağlıydılar sonra koptular falan. Yani 40 yıldır bir silahlı çatışma sürüyor e, Müslümanların. Haklarını almak için. Müslüman çoğunluk ülkenin güneyinde Mindanao diye bir bölgede yaşıyor. Hı hı. Ülkenin geri kalan kısmı büyük çoğunlukla Katolik o da sö İspanyol sömürgeciliği zamanından kalma bir durum, yani İspanya'nın Katolikliği, İspanya'dan oraya Katolikliği götürmesi falan. Zaten Moro ismi de İspanyolların e, Müslümanlara verdikleri bir isim. Araplara verdi. Marubi gibi değil mi? Evet. E, Munağur gibi değil. Evet. Ee, biraz da aslında aşağılayıcı bir isim olarak da kullanıldığı oluyordu da şimdi artık o geçti. Her neyse bu Şimdi bu çatışmalar öyle hakikaten iç çatışma örnekleri içinde en ağır kayıpların yaşandığı bir örnek Filipinler'deki çatışmalar. Tam ölü sayısı bilinmiyor. Kaç insanın bugüne kadar hayatını kaybettiği net olarak teşbit edilemiyor ama en az 120 binden üst rakam olarak da yaklaşık 150 bin. E, den söz ediliyor. Yani 150 bin insanın e, bu çatışmalarda hayatını kaybettiğinden söz ediliyor. Özellikle e, Marcos döneminde e, çok şiddetlendi e, baskılarda si, silahlı dirimçte işte e, çok e, 15 yıl önce başladı bu e, e, Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile müzakereler. Birkaç kere anlaşma noktasına da gelindi. Ee, ama her seferinde bir şeyler oldu ve çatışmalar yeniden başladı. Yani e, çok yabancısı olduğumuz bir durum değil. Yani her Türkiye'de, yıl 3 ila 4 bin kişinin kaybedildiği sürekli olarak bir ağır durum tabii. evet Çok ağır bir durum. Aslında e, bu güneydeki Mindanao Adası oldukça e, zengin e, kaynaklara sahip ama Her bu tür olaylarda örneklerde hep rastlandığı gibi oradaki çoğunluk Müslüman çoğunluk yoksundur. Top e, bunların yüzde 80'i topraksız köylü e, icarci falan ya da işte e, tarım işçisi. Evet. Bu bu aynı zamanda bir yoksunlar hareketi zaten. Yani sadece İslami kimlik değil bir de yoksulluk var burada mağdur olan, şey, mağduriyet sebebi olan. Sonuçta bu yıl işte aslında dediğim gibi birkaç kere görüşmeler yapıldı, anlaşma noktasına gelindi falan ama Her seferinde bir şekilde o anlaşmalara ya da o müzakerelere e, şiddet bulaştı, müzakere süreci kesildi, yeniden çatışmalar oldu. En son geçen sene işte Akinyo Benigno'nun, Benigno, e, Benigno Akinyo'nun devlet başkanı seçilmesiyle e, artık bu işi bitirmek gerektiği konusunda bir e, kararlılık e, ortaya çıktı. Özellikle Filipinler hükümetinde. E, Uluslararası konjonktür de bunu bir şekilde dayatıyor. Yani AB'nin de burada e, bir, özellikle El-Kaide taraftarı olduğu söylenen e, Ebu Sayyaf grubunun e, e, daha tehlikeli bir noktaya gelmemesi, Filipinlerin bu bölgesinin dünya ekonomisine daha çok katılması, yani bir sürü yatırımcı bekliyor falan. Ee, katılması gibi sebepler de var ama sadece bunlara bağlamak doğru değil hmm. ee, çünkü bir de mh, hakikaten çok insanın canını yakmış ve sürdürülebilir olmadığı da artık iyice anlaşılan bir ağır çatışma var ee, taraflarında bu kadar kayıptan sonra e, bir yerde bu sorunu bitirmeleri zaten e, söz konusu olacaktı herhalde uygun şartlarla birlikte kararlı liderlikler de burada önemli rol oynuyor. Beninio Akino'nun bir kararlı vardı, bu sorunu çözeceğiz diyordu. İlginç olan tabii Malezya'nın burada çok ciddi bir ara bulucu rol oynamış olmasıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı o görüşmeleri ve anlaşmayı desteklediği, yardımcı oldu. yani böyle bir dönemden sonra bu kadar ağır kayıpların yaşandığı bir çatışmadan sonra bir çerçeve anlaşma imzalandı şimdi. Ona dikkat etmek lazım. Bu çerçeve anlaşmada henüz neyin ne olacağı tam belli değil. 2016 yılına kadar çerçeve anlaşmanın içi doldurulacak adım adım güneydeki Mindanao Adası'na ki bu Ya Müslümanlar ona Bank Samoro diyorlar. Eee Bank Samoro e, bölgesine özerklik verilecek. E, ver e, daha e, zaten bir özerklik anlaşması e, daha önce yapılmıştı. Vardı belli ölçülerde özerklik ama. Ama pek uygulamada eee e, işlemiyordu. Işlemiyordu. E, i̇şlemiyordu. Yoksa ilk anlaşma değil bu. Evet. E, e, de, şimdi işte mesela eee e, en ik heb zelf een kleur, cephe'sine o bölge kleur, ik heb een kleur, ik heb een kleur, ik heb een kleur, ik heb een kleur, ik heb Ee, orada Kaide bağlantılı e, Ebu Sayaf örgütü var. Onun durumunun ne olacağı henüz belli değil. Özerkliğin nereden nereye e, yetkileri ne kadar olacağı e, henüz belli değil. Bunlar e, çerçeve anlaşmada ilke olarak kararlaştırılan durumlar. Peki ee, özerk bölgede pardon bir araya girip bir soru sorarsam. Tabii tabii. Ee, <gülüyor> özerk bölge işte adı da Bank evet. Samoro oldu. Evet. Evet, ee, bak, evet. o, orada Şer'i hükümler mi? şeriat? Şu Doğrusu mi? o konuda bir açıklık yok Şöyle e, Hani e, Dün e, Yıldıray'ın yazısında bunu gördüm ama e, Benim takip ettiğim kaynaklarda Bu konu net değil Çünkü zaten anlaşmanın e, Adı çerçeve anlaşma evet. Orada e, Hani özellik olacak şey yönetecek İslami Kuruluş cephesi yönetecek çünkü orada bir çoğunlukta hani kendi seçtikleri hukukun nereye kadar uygulanacağından ne ölçüde uygulanacağına dair Benim baktığım e, e, kaynaklarda fazla bir bilgi bulamadım. Belki e, Yıldrayın bulduğu bilgi de doğrudur bilmiyorum. Evet. Yani benim hani birkaç kaynaktan takip etmeye çalışıyorum bu gelişmeleri Yani sadece bu şeyden değil, son gelişme ve dolayısıyla değil, zaten arada bir e, bakıp işte dosyaya notlar koyduğum başlıklardan biridir benim için e, hem Filipinler hem Kolombiya. Evet, ben de onun için zaten bugün biraz yeni gelişmeler üzerinde e, biraz duralım evet. demiştim bu konudaki bilgini bildiğim için. Evet <gülüyor> abi. Şimdi durum bu. Burada önemli olan gerçekten. E, 40 yıl sürmüş dünyada en e, yıkıcı ağır e, silahlı çatışma örneklerinden biri söz konusu ve e, bu müzakereyle sonuçlanıyor e, müzakereyle bir noktaya getiriliyor Şimdi çok e, öyle kesin bir barış varmış gibi konuşmak da istemiyor belli çevreler Çünkü bir çerçeve anlaşma bundan önce e, yapılmış ama e, uygulanmamış anlaşmalar var. E, ama galiba bu sefer e, genel hava bu anlaşmanın uygulanacağı ve e, çatışmaların nihai olarak sona ereceği. E, burada ön şart yok. Yani silah bırakma ancak anlaşmayla birlikte ve bir anlaşma e, uygulanarak yapılacak falan. Yani... İslami Kurtuluş Cephesi'nin e, milisleri ya da gerillalar eğer neyse bunlar muhtemelen e, şeye dönüştürülecek büyük ölçüde e, iç güvenlik kuvvetlerine falan dönüştürülecek. Ama çerçeve anlaşmayla ilgili ayrıntılar e, zaman içinde 2016'ya kadar aşama aşama e, belli olacak e, netleşecek. Bu bu işte burada bir önemli nokta altını daha çizmekte fayda var. Din temelli yani burada kimlik dine dayalı olarak tanımlanıyor. İslam ve Katolik aynı bir araya geldiler ve böyle bu görüşmeleri yürütebildiler, Müzakereleri başarıya ulaştırabildiler. Daha işte demokrat Kik olmayanların da demokrat olmayan ülkelerin de barış yapabileceği gibi e, bir laf dolaşıyor arada bir e, biz, bizde de. Yani AKP otoriter de olsa Kürt sorununda bir barış yaratabilir falan gibi. E, bir söz dün e, Yıldıray'ın da yazısında bu vardı. Hı hı. Ben bunu biraz anlamsız, biraz temelsiz yani karşılaştırma bakımından da verimsiz buluyorum. E, çünkü hani Bu mantıktan şu sonucu çıkaracaksak hakikaten e, bir anısı tuhaf oluyor. AKP otoriterleşiyor. Tamam ama Kürt sorunu çözecek. O nedenle e, kendisine e, destek olmaya devam edelim. Şimdi böyle bir sonuç çıkarmak üzere söylüyorsa e, Yıldıray bunu e, ya bunu da e, bu, e, sorunlu bulurum. Çünkü Türkiye'de Kürt sorunu e, çatışma çözümü modeli açısından karşılaştırıldığında elbette e, diğer çatışma örneklerine benziyor. E, çatışma açısından söylüyorum. Ama e, sorunun içeriği açısından e, bir sürü farklılık var. Zaten çatışma çözümü söz konusu olduğunda genel modelden esinlenme mesela özellik diye bir model özellik nereye kadar tanındı? E, bunun dışında diğer hususlarda karşılaştırmalar yapmak Ve oradan bu tür dersler çıkarmak e, doğrusunu istersen e, şeyde de e, pek e, makbul değil e, bu uluslararası e, literatürde akademik çalışmalarda şurada burada yani karşılaştırma çünkü şunun için yapılmaz diye e, uluslararası sanatlar hukukunda bir hüküm var oradan ha hatırlatayım e, daha alta eşit demek bir ülkenin durumunu Ee, karşılaştırdığın e, ülke metindeki düzeyin altına indirme ee, haklı vermez. Şöyle diyeyim, Hı -hı. Ee, belki tam açıklayamadım. Yani ben de biraz açar mısın diyeceğim. Tabii tabii, tabii. Şunu demek istiyordum. Mesela Avrupa İnsan Hatları Sözleşmesi şöyle bir hüküm koyuyor. Diyor ki benim hükümlerimi senin ülkedeki standartı aşağı çekmek için kullanması. Senin ülkenin standartı daha Hı -hı. yüksekse beni bahane ederek e, benim öngördüğü seviye senin altından senin altında e, ise beni bahane ederek seviyenin altı çekemez. Evet bir çeşit sui <gülüyor> misal misal olmazın <gülüyor> evet, benziği. Yani, Böyle bir şey var, süremizde azaldı, Kolombiya pek zaman kalmadı ama e, önemli çünkü Türkiye'de Kürt sorunu bir toplumsal dönüşüm meselesidir ve evet. birlikte yaşam e, için modeller aran, a, aradığımız e, bir e, sorundur, çözümler aradığımız bir sorundur. E, Bu da e, toplumsal dönüşüm dediğimiz zaman da bunun içinde bir defa, hiç şüphesiz kimlik hakları, kültürel haklar, öz yönetim hakları ve her aşamasında katılım söz konusudur. Yani katılımın e, kimlik haklarının, öz yönetim haklarının olduğu, olacağı bir ülke zaten demokraside belli bir noktadaysa yani Türkiye e, çok daha ileri bir demokrasi olacaktır. Bunu yapabilmek için de gerçekten demokrat bir öngörüye Demokrat bir iradeye sahip olmak gerekiyor. Belki daha Kepenen büyük sıkıntı bu. Yani PKK ile silahların susması için belki anlaşma yapacak bir e, zemin yaratırlar. E, fakat e, Kürt sorunun temelleriyle ilgili bu bakış açısıyla şu bugünkü politikalarla e, bir ileri adım, bir olumlu gelişme yaratmaları biraz zor görünüyor. Sadece silahları susturan anlaşmanın da diğer boyutları sorunun diğer boyutları demokratik çerçevede ele alınmadığı takdirde sorunun çözümünde kalıcı bir güvence olmayacaktır benim endişem bu. Dolayısıyla hem bir yandan silahların bırakılması için bir görüşme müzakere hem de toplumsal dönüşüm demokratik temelde özgürlük ve özgürlük temelinde. E, demokratik e, toplumsal dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi gerekiyor. Şimdi muhtemelen e, şeyde e, öyle olacak e, Filipinler örneğinde orada çok da fazla bölgenin demokratik kalıp kalmayacağı, morallerin nasıl bir yönetime sahip olacakları e, üzerinde belki durulmayacak. Yani orası silah <gülüyor> silahlar sustu Şimdi orada ekonomik hayat devam edecek falan ee, ve buna riayet etmeleri beklenilecek yeni yöneticilerin ya da bu özel bölgenin yöneticilerinin. Ama bizde öyle olmayacak. <gülüyor> Olması da çok zor zaten. Olmaması da gerekiyor ne açıdan neden olmaması gerekiyor yani demek istediğim ya orada bir özel bölge olsun Türkiye demokratikleşti ya da dem demokratikleşmedi o özel bölge demokratik işte ise sahip ya da değil Önem e, bunların hiçbir önemi yok önemli olan silahlar sustu orada ne olursa olsun burada da ne olursa olsun artık önemli değil gibi bir mantık bir bakış yanlış olur evet evet Şimdi şeyde Filipinlerde böyle bir hava esiyor zaten yani hani bu Mindanao bölgesinde ya da Bangsamoro bölgesinde hani güvenlik sağlansın yatırımlar devam etsin yabancı yatırımcılar daha kolay çalışsın Müslüman halkta işte kendili yönetmiş olur ama dikkat edilmesi gereken şey onlardan beklenen oradaki özel bölge yöneticilerinden beklenecek olan en önemli şey güvenliği sağlamalarıdır. Çatışmalar kalkmış olacak zaten bitmiş olacak bir de güvenlik sağlanmış olacak. Evet. Ama bu bizde yeterli değil demek istiyorum. Sadece bunlara indirgemek beklentiyi yeterli değil eee bazıları işte genç yani Yıldırım hani düşük demokrasilerde de barış olabiliyor dediği bir eee sözden böyle bir tehlike sinyali çıkarıyorum. Hı hı. Bilmem anlatabildim mi? Evet, sana? evet. Bugün karışık anlatıyorum. Yok, estağfurullah. Yani bu Zaten daha bir programla bitirebileceğimiz bir mesele. Zaten çok... Evet. Kolombiya'dan da ayrıca çok... bahsetmemiz gerek. İstersen bir cümleyle... Bir cümleyle şöyle söyleyeyim. Tabii ya oradaki çatışmalar da 50 yıl falan buluyor geçmişi. Çok başka bir yapı. Fark Kerilla grubu eee da zaten 50 çok daha eski 50 yıldan da eski. Hatırlamış hatta ya. galiba evet. Eee yani 1960'larda silahlı mücadele başladı. ama ta şeye kadar işte 41'di 48 iç savaş dönemine dayanıyor Eee şimdi sadece şunu saysam 5 noktada anlaştıklarını yazıyor işte haberler orada oradaki durumun ne kadar farklı olduğunu göreceğiz bambaşka bir ülke bambaşka bir çatışma ama bir müzakere örneği daha var önümüzde bu kadar zor bir sorunda bile müzakereyle çözüm bulunabiliyor ya da çözüm yoluna girilebiliyor dedirten bir örnek bizdeki sorun bana göre Kolombiya'daki kadar karmaşık değil Ee, biz e, Türkiye'de Kürt sorunu e, Görüşmeler yoluyla Müzakereler yoluyla e, Çok daha rahat hallederiz e, Demek istiyorum Şimdi e, orada tabii Daha çok işte Köylüye, kırsal kesime Yoksullara dayanan bir gerilla hareketi var e, Ve bu gerilla hareketinin Yani Tepsiye ettiği yoksulların Büyük bir kısmı aynı zamanda yerli böyle bir örtüşme de var tıpkı orada yani Filipinler'de Müslümanlar yoksul olanlar Müslüman hem Müslüman kimliği hem yoksulluk içe geçiyor burada da e, yoksul kesimi kırsal nüfustaki en yoksulları temsil eden onlar adına mücadele yürüten e, fakat bunlar da aynı zamanda yerli olduğu için bir tür yerlilerin de e, hareketi olarak kabul edilen fark var işte Evet, orada ölü sayısını tahmin etmek de çok zor bilinmiyor yani çok çeşitli aşamalardan geçirdi ee, Küba'da uzun süredir devam ediyordu görüşmeler yeni değil Küba'daki görüşmeler şimdi Oslo'da devam edecek deniyor orada e, artık çözüm için e, görüşmeler çözüm yönünde gelişecek e, ama bir yandan da e, Küba'daki e, görüşmeler Havana'daki görüşmeler sürecek 5 nokta Bunlardan bir tanesi tarımsal gelişimin sağlanması. Yani tarımda tarımın ihmal edilmemesi. Tarımın özel bir gelişim programına alınması. Çünkü temsil, yani temsil ettiği kitle köylü çiftçi, şey, köylü işçiler yani toprak, toprak işçiler. Tarım işçiler, emekçiler. Evet. E, i̇kinci nokta e, muhalefetin siyasal katılımının sağlanması. Üçüncü nokta e, isyancıların silah bırakması, e, dördüncü nokta e, uyuşturucu ticaretine karşı savaş, beşinci nokta da çatışmanın kurbanlarının haklarının korunması. Şimdi bu son nokta şeyi şunu anlatıyor. Çok sayıda insan hayatı e, yitirildi. Bu çatışmalarda çok büyük mağduriyetler oluştu. Çatışmalar dolayısıyla ve şimdi bu çatışmalarda ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi çatışmanın çözümünün en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Zaten farkı ayakta tutan da Bu büyük savaş mağduriyetleridir. Yani çatışmadan ve özellikle Kolombiya yönetiminin baskıcı yöntemlerinden, kıyıcı yöntemlerinden zarar gören çok geniş bir köylü kitle, yoksul kitle yerliler adeta bir tür hani kendi şeref, onur meselesi olarak görüyorlardı farkı. Farkının tamamen kaybolması kendileri açısından büyük bir yenilgi. ...ağır bir durum olacak. Ya bizdeki duruma da o açıdan benziyor. Evet. evet. Ee, bunu takip etmeye tabii... ...yelikmelerle yani devam ederiz. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Hadi barış olsun, hoş güzellik hoş olsun. olsun diyelim. Görüşmek evet. üzere. <gülüyor> Meo Voto. Mithat Sancar'la... ...hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Mevvoto'nun ardından küçük bir ara vereceğiz. Aradan sonra da biraz önce de duyurduğumuz gibi konuklarımız olacak. Sibel Çetin, Göz, Ayla Türkmen ve İrem Meşeh bizimle beraber olacaklar. Ve e, Müzeler'de Yaşam Becerileri Eğitimi projesi vardı. O yeni sonuçlandı. Avrupa Birliği Türkiye Kültürler Arası Diyalog'da e, Müzeler Hibe Programı e, diye bir proje sonuçlandı. Onun sonuçları üzerinde biraz konuşma fırsatımız olacak Çocuklara, çocuklarla alternatif enerji teması projenin çok ilginç ve hepimiz için de geleceğin karar vericileri çocukların da alternatif enerjiyle ilişkileri üzerinde. Belki de biraz da küresel iklim değişikliğinin de durumlarını konuşma fırsatı bulacağız birazdan. Açık gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.40 tam 10'a 20 var ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var. Ee, Sibel Çetingöz, Ayla Türkmen ve İrem Meşe hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Büyük bir proje var aslında Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen bir sivil toplum projesi. Çocuklarla alternatif enerji programı, Avrupa Birliği fon sağladığı bir proje ve yani özellikle de sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı kabul edilen, yani parası olmayan diyelim okullardan seçilen 1520 ilk öğretim öğrencisi, baya e, kapsamlı büyük bir sayı, e, Santıral İstanbul'da düzenlenen bir atölye çalışmaları dizisine katılıp. ...alternatif enerji konusunda çalışmalar yapıyorlar ve 18 Ekim'de de e, kapanıyor... ...Santral İstanbul'da proje enerji, eğitimcilerle de kültür sanat alanından insanlar ve enerji sektöründen... ...profesyonellerin de katılmasıyla bayağı kapsamlı bir proje e, Sibel Hanım isterseniz siz önce bize anlatın evet, biraz. Evet, bu kapsamlı projeyi özetlemeye çalışayım mümkün olduğu kadar. E Avrupa Birliği ve Türkiye'nin fon sağladığı bir proje. Bunu özellikle vurguluyorum. Bu, bu fon denen şey çok önemli. Çünkü bizim e, yaptığımız bu çalışmayı tamamen ücretsiz olarak yapmamızı sağladı e, bu fon bize. Biz Santral İstanbul'da zaten e, açıldığından bu yana enerji eğitimlerine evet. başladık ve devam ediyoruz 2007'den bu yana. E, çok önemli bir konu yani bu Sizin çok iyi bildiğiniz ama e, herkesin mi? çok e, henüz farkına varamadığı çocuklarla enerji eğitimi denen konu çok özel ve önemli bir konu. Çünkü işte geleceğin karar vericileri diyoruz. Aynı zamanda bugün çocuklarla yapılan bu tür eğitimler onların bugünkü günlük yaşamlarındaki kararlarına da etki ediyor. Bir de çok daha önemli bir şey çocuklardan yayılan bilgiler oluyor. En, en yakınlarında ailelerine yayılan bilgiler oluyor ve Avrupa'da yapılan... <gülüyor> Avrupa'da enerji eğitimiyle ilgili çok sayıda şey olduğunu görüyoruz biz de araştırmalardan vesaire. Orada yapılan araştırmalarda şu görülmüş çocukların ailelerinin enerji tüketimi alışkanlıklarına %76 oranında değişiklik katkıları var. Evet yani söylüyorlar ve bunu yapamazsın anne ya da baba deyince e, akan sular duruyor o ve anlamda bu, galiba. Ve bu hiçbir başka yöntemle elde edilemeyecek bir oran olarak görülmüş e, Avrupa'da. Yani devletlerin işte ek vergileri e, başka başka bir ton e, yöntemle ulaşılamayacak bir oran olarak görülmüş. Dolayısıyla aslında bir, bir yatırım bu. Çocuktan e, al haberi. Kesinlikle e, <gülüyor> Bu nedenle biz bu projeyi çok gerçekleştirmek istedik. Çok uzun bir süreç. 2010 yılında başvuru başvurular açıldı. Biz bir, bu projeyle başvurduk bir yıllık yaklaşık değerlendirme sürecinden sonra bizim projemiz seçilen projelerden biri oldu. Yaklaşık 118 bin eroluk bir bütçesi vardı bu total bütçe. Biz bu bütçe kapsamında öncelikle bulunduğumuz bölgede yani Eyüp bölgesindeki okullara ulaşmayı hedefledik. Çünkü sayı 1520 çok bir sayı ama aslında baktığımız zaman çok bir sayı değil, değil geneli evet. düşündüğümüzde. Çok bağlı, evet. bir, bir biçimde bir seçim yapmak durumundaydık ve her zaman önceliğimiz bulunduğumuz bölgeye e, katkı. O nedenle oradaki okullarla Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir işbirliği yaparak yine belirli okulların belirlenmesini rica ettik onlardan. Okul yönetimleri de kendi içlerinde belirli sınıflarını seçtiler ve biz ağırlıklı olarak 3, 4, 5. sınıflarla alternatif enerji kaynakları eğitimi atölyeleri yaptık. Ee, bir yıllık bir proje. Bu geçen e, Ekim ayın sonunda başladık. Bu Ekim'de bitiyor. Bu proje kapsamında Bu atölyelerden önce, atölyelere başlamadan önce uluslararası bir proje, dolayısıyla uluslararası bir partnerimizin olması gerekiyor. Bizim partnerimiz Londra Bilim Müzesi oldu. O da çok önemliydi. Biz, biz onları davet ettik bu projeye. Çünkü yürütücüsü bizdik, Türkiye Özgür Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı'nın yürüttüğü bir proje bu Santral İstanbul'da. Evet. Biz Londra Bilim Müzesi'ne partnerimiz olma teklifi götürdük. Onlar da kabul ettiler ve birlikte eğitmen eğitimi yaptık. Yani bizim eğitmenlerimiz Londra'ya gittiler. Londra Bilim Müzesi'nde onların enerjiyle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili çok ciddi bir birikimleri var. Çok uygulamaları var. Dolayısıyla orada yaklaşık... Bir 8-10 gün birlikte çalıştık, izledik, programın içeriğini üzerinden birlikte geçtik. Sonra döndük burada atölye çalışmalarına başladık. Geçtiğimiz Şubat ayında başladık. İklim değişikliği var mıymış? Ee, gazetelerde... Soralım e, İrem'e. <gülüyor> İrem e, küresel <gülüyor> ısınma var. Mı? Çünkü gazetelerin bir kısmında da böyle... Tuhaf haberler de çıkıyor yine. Evet. 16 yıldan beri durdu diye. Yani pencereden bakınca öyle görmüyor. Sen ne diyorsun İrem? Evet. Küresel ısınma vardır. Yani. Peki nasıl etkiliyor bizi küresel ısınma? Hayatımızda değişikliklere uğratabiliyor bize. Yani kötü duruma da düşebiliyoruz. iyi durumda da olabiliyoruz. Peki küresel ısınmayı nasıl engelleyeceğiz? Hiçbir fikrin var mı? Yani Ne etkileyecek? Daha çok bizim davranışlarımız etkileyecek. Enerji konusundaki davranışlarımız olsa gerek herhalde. Evet. Değil mi? Evet. Yani karbon salınımını az yapmamız gerekiyor. Ee, dünyanın e, dışını, atmosferi e, bir kere sere gazlarının etkisinden kurtarmamız gerekiyor. Evet. Çünkü buzullar erimeye başladığı zaman gelen her ışın e, tutulacak dünya tarafından ve ısınma artacak ısınma arttığında nelerle karşılaşacağız? Buzuların eridiğini bir düşünsene, hayal etsene. E zaten e, fiilen de gerçekleşiyor evet. işte bu geçen Eylül ayında tarihindeki Kuzey Kutbu'ndaki buzların evet. en düşük seviyesine <gülüyor> şey yaptı ve bazı bilim insanlarına göre işte özellikle Cambridge Üniversitesi'nden bir profesörün. Belki de 4, 4 yıl içinde bir daha yaz buzu hiç kalmayacak. Bu tabi bütün dünya için çok evet. önemli sonuçları var. Özellikle İrem yaşındakiler için. Biz e, Santral İstanbul'un iklim Değişikliği sergisini gezdik. E, orada gerçekten güzel bir programdı. Hazırladıkları sergi. Ee, yani buzulların erimesiyle işte sel felaketlerinden tutun kuraklık işte bir sürü canlı çeşitliliğinin azalması bu tarz sorunları yaşayacak. Ee, sonuçta e, bu gezegende yaşıyoruz, bu gezegenin sorunlarını e, şimdiden çocuklarımızın duyarlılık kazanması gerekiyor. Ee, şu çok önemliydi bizim bu projemizde de. E atölye içeriğini oluştururken programın interaktif olmasına çok özen gösterdik. Yani en önemli evet. şey buydu. Çünkü bunlar böyle didaktik anlatımlarla öğretilecek ya da akılda kalacak şeyler değil. Ee, i̇çinde oyunların olduğu, aktivitelerin olduğu, bu e, alternatif enerji nedir ya da enerji tüketimiyle ilgili biz neler yapabiliriz ile ilgili içine bu tür interaktif şeyleri çok fazla katarak bir program oluşturduk. Sonuçta program iki saatlik bir programdı. Başlıyor. İki saat sonra bitiyor. Bu iki saati en iyi değerlendirme Nasıl olabilir diye en çok üzerinde projenin çalıştığımız kısmı bu oldu. Çünkü bu programı bir kere hazırladıktan sonra ondan sonra hani 1520 çocukla çalışmak kısmı hem çok daha keyifli bir kısmı hem de böyle tıkır tıkır işleyen bir kısmı oldu. Ama program içeriği konusunda hem bizim proje eğitmen ekibimiz hem Londra Bilim Müzesi'nin katkılarıyla oldukça iyi bir program hazırlandı. Onu zaten İrem bahseder bize en en iyi o anlatır bize programın içeriğini. Evet yani içeriğine. biraz da ona da e, gelelim evet. yani nasıl bir şeydi? Ne, ne demek yani interaktif karşılıklı eğitim ve na, bu çalışma e, şeyinde neler yapılıyor? Yani aktivite e, oyun şeklinde mi elektrik mi ürettiniz? Onları bize biraz anlatır mısınız? Elektrik gire? ürettik. Nasıl ürettiniz? Rüzgar türbinleri yaptık ve onlar sayesinde onları Döndürünce ışık yanmaya başladı. Arkasına kablolarla bağlamıştık. Tribünlere. Sonra yenilenebilir, yenilenemez kaynakları işledik. Bir de suyla araba çalıştırdık. Onu yani, nasıl yaptınız? E, arabanın içine su doldurduk. A hani pil, pil tak <Gülüyor> buhar gücüyle çalışmaya <Gülüyor> başladı. Güneş araba. panellerini hatırlıyorum son. E, güneş panelleri evet şey evlere ısı vermek için kullanılır çatıların üstlerinde. Güneş pilleri de vardır. bilgisayarlara takmak için. Küçük ev aletlerine elektronik aletlere takmak için kullanılır. Ve siz e, bunları e, bu ya, belli başlı gü güneş ve rüzgar e, evet, en yenilenebilir şey. enerji olarak kullandınız. Peki bu güneş panellerini bizzat imalatında yani nasıl çalıştığı konusunda nasıl bir e, bilgi alışverişi yaptınız? Nasıl çalışıyor güneş panelleri? Daha çok biz e, orada atölye çalışmasında rüzgar tribünleri üzerinde e, bir çalışmaydı, bir etkinlikti. E, ama güneş panelleriyle ilgili e, filmler, belgeseller ve sunumlarda <gülüyor> e, arkadaşlarımız, e, eğitmenlerimiz yardımcı oldular. Bir kere e, Santral İstanbul'a gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ulaşımdan beslenmeye kadar öyle bir e, eğitim ortamı hazırlamışlardı ki bize. E, içeriye girdiğimizde e, çocuklarımızla beyin fırtınası yaptırdılar. Onların Ön bilgilerini ortaya çıkarmaya çalıştılar. Bir taraftan da enerji tüketimi konusunda farkındalık yaratmaya çalıştılar. Hı hı. Bu nasıl oluyor? Yani daha önce çocuk hiç düşünmüyor. Yenilenebilen enerji demek aslında temiz enerji kaynağı aynı zamanda. Doğa dostu. Yani e, bunu fark ediyor. Ve bunu e, tasar, tasarımını yapıp gerçekleştiriyor basit düzeneklerle de olsa. Ve ondan sonra çocuğun hayal etmesini sağlıyoruz. Gerisi artık bizim hayal edemediklerimizi onlar hayal edecekler. Hayal edilmemişleri de hayal edebilme gücü kazandırdı bu çalışma. Öğretmen olarak ben hani çok teşekkür ediyorum oradaki eğitmenlere de çocuklarımıza hem değişik bir eğitim ortamı içerisinde hem yaparak, yaşayarak, düşünerek o farkındalığa doğru bir adım atmalarını sağladılar. Peki ben şöyle bir şey de soruyorum. Şimdi projenin sonuna gelmiş yani. bugün, Yarın kapanışı var. <gülüyor> Santral İstanbul'da, Enerji Müzesi'nde. Bu projeye başlamadan önce özellikle yani hepinize de ayrı ayrı tek tek de sorabilirim. Proje başlamadan önce bu böyle bir olayı duymadan önceki fikri zihin yapısıyla şimdiki arasında bir fark var mı? Yani kendinin İrem'le başlayalım mesela. Nasıl hissediyorsun? Daha başlamadan neler düşünüyordun? Şimdi farklı bir şeyler düşünüp hissediyor musun? Ee, önce san... aynı. Hala da düşüncelerim aynı. Öğretmenimiz de birkaç şeyler anlattı bize bunun üzerinde. Ben de orada gösterilenler gibi anlatacağı şeyden emindim. Öğretmenimiz dediğim gibi bize bahsetti o konulardan. Sana kazandırdığı şey nedir peki bu etkinliğin? Onu bize anlattı. Alternatif enerji kaynakları, alternatifin doğal ve temiz enerji kaynakları olduğunu öğrendim. Ve de yenilenebilir, yenilenemez enerji kaynaklarını öğrendim. Evet, yani bunları bu projeden önce bu kadar derinlemesine bir bilgi ve bilgi dünyasına bu kadar girmemişti herhalde bunlar değil mi? evet. evet. Ya yani uygulamasını görmüş oldun değil mi? Evet. Gerçekleştirdin. Oraya gidince evet. farklı oluyor. <gülüyor> Gerçekten. Onları Ger anlatmanı istiyoruz biz senden. Yani ne değişti senin hayatında daha önce önceki e, enerji düşüncenle enerji kullanma düşüncenle sonraki arasındaki farkı soruyoruz. E, ben e, elektrikleri, elektriği, suyu tutumlu kullanmamız gerektiğini öğrendim. Eee Petrolü de, petrolü yani yenilenemez enerji kaynaklarını da tutumu kullanmalıyız. Çünkü onlar bir gün bitecek. Üretmeliyiz de tekrar tekrar. Evet. evet. Peki şey değil ama yani siyasi karar, geleceğin karar vericileri olarak da böyle davranmayan hükümetlerin de, de sıkıştırılması da lazım. <gülüyor> evet aşağıdan Geldik. yukarıya. Aşağıdan yukarıya. E, evet. Belki de en önemli e, benim şahsen düşündüğüm e, noktalardan biri. Yani bu mesele Hükümetlere bırakılamayacak kadar evet, süresi, önemli bir metin. Şey. Sizin hayatınızda bir öğretmen olarak nasıl ben, oldu? Ben öğretmenlik Aynen. yapmadan önce de çevreye karşı gerçekten duyarlılığı olan birisiydim. Ee, yurt dışında da bulundum. Orada insanların e, 1990 yılında bırakın e, bu kaynakları gürültü ve görüntü kirliliğinden bahsettiği zamanlardı. Benim ülkemin döndüğümde bunlardan o kadar uzak, hiç tartışılmadığı, hiç görülmediğini, bu konulardan e, çok uzakta e, bir noktada olduğunu görüp üzülüyordum kendi açımdan. Öğretmen olduktan sonra e, derslerimde, Ve yapılan bütün çevre eğitim projelerinde görev almaya çalıştım. Ama son işte yıllarda yapılan çalışmalar, bilhassa geçen yıl hem iklim değişikliği sergisi olsun hem gittiğimiz bu alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili atölye çalışması olsun bizlere daha fazla düşünmemiz gerektiğini, bunu düşünen çocuklar yetiştirmemiz gerektiğini, yani bu sorunu çözecek olan, geleceğin dünyasının insanlarını iyi doldurmamız gerektiğini bu konuda. Bugünü değil sadece, bugünü kurtarabiliriz ama yarını düşünmek zorundayız. O yüzden dediğim gibi hayal edilmeyeni hayal etmeyi, Eğer bunun farkındalığını e, çocuklarımıza verebilirsek eğer e, gerçekten bu sorunların en azından ucundan tutmuş oluruz bugünün insanı olarak. Evet. E, e, İrem kaç yaşındasın sen? 9 yaşındayım. Evet yani önümüzde de ilginç örnekler var. Çok önemli bir mesele bu. Mesela bu hı hı. Rio'da yapılan ilk yeryüzü zirvesine bundan 20 yıl önce 92'de yapılan. Ee, bu gidişin gidiş olmadığını söyleyen, karar veren e, ve orada dünyayı değiştiren bir konuşma yaptığı söylenen bir kız çocuğu var. Seven diye. Hı hı. Seven Suzuki. Ee, o 9 yaşında bir örgüt kurmuş zaten böyle bir toplum örgütü kurmuş arkadaşlarıyla. Sonra da ben bu Rio'ya gitmek istiyorum. Ve yani harçlık da biriktirdik biraz demiş. Şimdi gideceğim ve konuşacağım buradaki delegeleri, devlet temsilcileri, koca koca adamları ve kadınları biraz daha ailesinden destek alarak gidip çok önemli bir 10 dakikalık konuşma yapmıştı. 1 milyondan fazla insan seyretmişti YouTube'un da <gülüyor> çıkmasıyla beraber. Yani bu işler biraz böyle. Zaten esas itibariyle sorun e, onların kuşağının <gülüyor> yani sizin kuşağının meselesi. Çünkü ...çok parlak olmayan bir dünya devretmekteyiz... ...bunun farkındasınız herhalde. Evet, kesinlikle öyle. Ee, geleceğin karar vericileri... ...diye onun için deyip duruyoruz... Evet, e, evet. ...zaten enerji deyince enerji öyle bir tema ki sadece yetişkinlerin sorumluluğunda hatta sadece devletlerin sorumluluğundaymış gibi algılanıyor ama biz bu projede e, hayır yani hem sokaktaki insanın sorumluluğunda hem çocukların sorumluluğunda demesek bile aslında yani onların bilinçli farkındalıklarında bir değişiklik yaratmak için çok önemli olduğunu gördük. Ben şeyden bahsetmek istiyorum bir birkaç dakikamız daha varsa evet, evet. bu ıı, Atölye çalışmalarından sonra katılan her çocuktan yani elimizde 1520 tane öğrencilerden aldığımız geri bildirim formları var. Hmm. Ne, ne kaldı aklınızda? Bunu arkadaşlarına, ailene nasıl anlatırsın e, buranın dışında diye öğretmenlere e, sorduğumuz, aldığımız geri bildirimler var. E, onlardan böyle e, ilginç olabilecek birkaç tanesini burada e, söylemek isterim. İşte bir Dördüncü sınıf öğrencisi bu program gelecek için çok iyi olur diye düşünüyorum. Gelecekteki insanlara temiz bir dünya bırakabiliriz bunu anladım demiş. Ee, bu konuda benim de yapabileceğim bir şeyler olduğunu öğrendim demiş bir 5. sınıf öğrencisi. Rüzgar türbini yapmak her zaman aklımda kalacak. Kömürün, doğalgazın bir gün biteceğini, rüzgarın, güneşin ve suyun bitmeyeceğini öğrendim demiş yine bir 5. sınıf öğrencisi. Tükenen enerji kaynaklarını 50 yıl sonra bulamayacağız öyle mi demiş bir 4. sınıf öğrencisi. Üç kere hurra hurra hurra diye bağırarak bu programla ilgili duygularımı anlatacağım eve gidince. Bilimin eğlenceli ve öğretici bir şey olduğunu öğrendim. Çok önemli şeyleri ve hayatımızda yaptığımız büyük hataları gördüm bu programın sonunda demiş. Büyük hatalar da enerji... De, tasarrufu yapmamakla ilgili şeyler anladığımız kadarıyla öğretmenler de programın interaktif olduğu yönünde daha çok geri bildirimde bulunmuşlar ve e, bir e, maddemiz vardı sorduğumuz sorulardan biri bu program öğrencilerinize enerji ve enerji kullanım konusunda bilgi ve bilinç oluşturmak için ileriye doğru bir farkındalık yarattı mı sizce diye Yüzde %98 oranında tamamen katılıyorum demiş öğretmenler. Evet, ee, benim deminde sormaya çalıştığım soru da buydu. Yani öncesi ve sonrası arasında zihni olarak bir değişim yani projenin de ana amacı bu. Evet gerekti. ana amacı bu. Ee, ana amacı buydu tamamen. Ee, ama bir takım yan amaçlarımız vardı başlarken de. Ne kadar gerçekleşti bunlar e, bilmiyorum ama e, mesela Kamu, ko, kamuoyunda ve ilgili paydaşların ilgisini çekme konusunda bir şey. Çünkü çok büyük bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz buraya. Yani sadece bu yürüttüğümüz Avrupa Birliği projesiyle değil, yaptığımız enerji eğitimi programlarında da kamuoyu ilgisinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü o hani biraz önce söylediğim enerji sadece yetişkinlerin alanıdır. E, meselesini kırmaya çalışıyoruz. Bunun için de kamuoyunun desteğine ihtiyaç Ihtiyaç var. Hayır çocuklarla yapılan eğitimler ve onlara bu konuda yapılan yatırımla biz bir farklılık yaratabiliriz. İleriye doğru da bir yatırım yapabiliriz. Dolayısıyla Zaten yani bu çocukların farklılık yarattığını biraz önce de siz söylediniz ya yani, istatistiksel olarak da zaten asıl büyük değişikliği ailelerde <gülüyor> hane halkı bazındaki asıl temel değişikliği çocukların e, bizzatihi bastırması böyle. sonucunda olur. E, enerji oldu. kurumlarının da bunun farkına varması, devletin de farkına varması gerçekten çok önemli adımlar atılmasını sağlayabilir. E, çünkü enerji kurumları, firmaları için de eğitim, işin eğitim ayağı çok böyle e, bildikleri, farkına vardıkları bir alan değil. Ee, oraya e, biraz daha e, gözler çevrilebilirse çok daha fazla ve çok daha geniş kitlelere ulaşılabilir ve asıl farkındalık, farklılık da öyle yaratılabilir. 1520 öğrenci çok önemli bir sayı ama geneli düşündüğünüz zaman çok sembolik kalır. Daha fazla yayılması, yaygınlaştırılması lazım. Avrupa Birliği'nden yararlandığımız fon ancak bu kadarına ulaşmamızı sağlayabildi ama daha çok var, çok yapacak şey var. Evet, Bir de tabii belki de Sona bırakacağımız ama en önemsiz olmayan nokta da bu meselenin sadece bir e, diyalog ve bir eğitim meselesinin ötesinde bir duruma vaziyet yani etme meselesi olduğunu. Yani Hı. bunu yapmıyorsa yani bir e, çok önemli bu konuları iklim meselesini yıllardan beri yazmakta olan bir e, blogcu... Fizikçi Joe Rom'un çok önemli bir uyarısı oldu geçenlerde. Yani bu kutupların erimesi ve gidişatın hı hı. felaketi karşısında ee, en önemli sorun bunu durdurabilmek diyor. İnsanın önündeki insan hı hı. oğlunun ya da insan kızının temel sorunu buna bu gidişe dur diyebilmek. Bunun için de hangi bedel ödenmek gerekiyorsa yani bir bedeli var gerekirse sokaklara da dökülmeyi evet. falan göze almak gerekiyor. Yalnız yani orta okul hı hı, bazında değil. Şeyinde yetmiyor. yetmiyor. Yetmeyecek. Evde, okulda hı hı. yetmeyecek. Yani bunun talep edilmesi lazım. Evden gidiyor çünkü. Çünkü her şeyi kaybettiğimizde Kay hiç e, hiçbir şeyin değeri olmayacak. Hiçbir şeye sahip olmayacağız zaten. Evet. Yani o bizim, bizi saran bir şey. Çünkü gezegenimiz bizi kuşatan bir şey. Yani biz onun içindeyiz. O sorunu varken, onun baş ağrıyorken yani bizim başımızın ağrımaması mümkün değil. Evet, i̇şte talep etmek için de o bilinci oluşturmak lazım. Bilinç oluşmadığı zaman talep de arkasından gelmez. Evet. Valla çok teşekkür ederiz bizimle bu şeyi paylaştığınız için projeyi Biz çok teşekkür ederiz. Bu çok önemli bir fırsattı bizim için. Umarım daha çok insanın farkına vermasını sağlayabilmişsindir. Evet. Müzelerde yaşam becerileri eğitimi konusunda Avrupa Birliği ve Türkiye Kültürler Arası Diyalog Vakfı ile Müzeler HİBE programını konuştuk. ve Sibel Çetingöz proje koordinatörü Feridun Tümer ilkokulu öğretmenlerinden Ayla Türkmen ve 4. sınıf öğrencisi İrem Meşe ile Bu meseleyi konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, şimdi de bitiriyoruz programı. Bitirirken de Tennessee Ernie Ford'dan ...bir kömür işçileriyle ilgili çok ünlü bir parçayı e onun ölüm yıl dönümünde 1991'de e Los Angeles'ta hayata e veda etmiş. Bugün Tennessee, Ernie Ford, die ...çok önemli bir een japon, e, ...ve westerlijke, de... 16, tons, 16 ton, een ton, een ton, een ton, een uk, een uk, een uk, een uk, een uk, een ...a een uk, made out of uk, een uk, een uk, een uk,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 a checaste.